Tüm Resullerin ortak müjdesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüdür. 6. Ebu Hanzala Allah'ın adıyla Bizleri İslam'a hidayet edip Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet kılan Allah'a hamdolsun.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 Başta peygamberimiz olmak üzere Allah subhanallahu ve Teala her peygamberi kendisine itaat edilsin diye insanlara göndermiştir. Biz tüm peygamberleri Allah'ın izniyle O'na itaat edilsin diye göndermişizdir. Nisa suresi 64. ayet Bir Müslümanın Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem risaletine şahitliği O'na itaatiyle sahih olabilir. Bunun gerçekleşebilmesi için de Müslümanın hayattayken Allah Resulüne her konuda itaat etmesi, vefatından sonra da onun sünnetine dört elle sarılması, sünnete sahih bir bakış açısıyla bakması gerekir. İlk olarak Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem hevadan konuşmadığını, onun ümmetinden isteklerinin Allah'ın subhanallahu ve Teala istekleri olduğunu bilmek elzemdir. O hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu vahiden başka bir şey değildir. Necm Suresi 3 ve 4. Ayetler Kişi Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaat etmekle aslında Rabbine itaat etmiş olur. Kim Resule itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirene gelince seni onların başına bekçi göndermedik. Baş üstüne derler.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 İtaatten yüz çeviren, tasdiklerine sahip çıkmayanları ise kendilerinden yüz çevrilmesi gereken sorunlu insanlar olarak resmetmiştir. Özellikle altı çizilmesi gereken bir husus vardır. Fukuhan'ın çok farklı gayelerle yaptığı bir ayrım çoğu insan tarafından yanlış anlaşılmış, onların sünnete bakış açılarını olumsuz etkilemiş, doğal olarak da Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaatlerini zedelemiştir. Bilindiği gibi, usulül fıkıh halimleri kendileriyle mükellef olduğumuz hükümleri, ıstılahi, teknik anlamda kısımlara ayırmışlardır. Farz, vacip, sünnet, mendup, müstehap, haram ve mekruh. Bu ayrımdan gaye, mükelleflere sorumluluklarını belirleme, cezai yaptırımları taksim, kaza ve kefaret cinsinden amellerin terkine ya da işlenmesine bağlı hukuku kısımlara ayırmaktır. Yani mesele, amellerin kazai, yargısal boyutlarıyla alakalıdır. Bazıları bu taksimi yanlış anlamış ve Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem öğretilerini ve sünnetini örnek alınması gereken noktalarda yapılmayabilir olarak kodlamıştır. Oysa sahabe Allah Resulü'nün emir ve öğretilerinde farz sünnet ayrımı yapmaz, hepsini yerine getirmeye ve güçleri nispetinde itaat etmeye çalışırlardı. Sahih bir itaatin oluşabilmesi için başka bir mesele ise hiçbir şeyin onun önüne geçirilmeyeceğinin onun sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman'ın hayatında en önde olması gerektiğinin bilinmesidir. Ey iman edenler! Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah işitendir, bilendir. Hucurat Suresi 1. Ayet bir varlığa itaatin temel şartı insan hayatında onun en önde olmasıdır. Bu konudaki netlik kaybolduğunda ikilik veya daha fazlalık baş gösterdiğinde bu durumda ilk etkilenecek olan itaat mevhumudur. Buna bir aileyi örnek verebiliriz. Ailenin yöneticisi öne çıkıp belli olduğunda herkes itaat edeceği merceyi bilir. Ancak bazen babanın öne geçip başka zamandaysa annenin öne çıkıp babayı bastırması Aile fertlerinde kargaşaya neden olur. Din de böyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her zaman en önde, hayatın görünür yerinde olmak zorundadır. Ta ki Müslüman bireyler ona hakkıyla itaat edebilsinler. Önceki yazılarımızda da sık sık vurguladığımız gibi maalesef hayatın en görünür yerinde, en önde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mevcut değil. Abiler, şeyhler, hocalar, külliyatlar… Her birinin insanları Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem ulaştırdığına inanılmakta ancak her biri vakıada birbirine tamamen zıt Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kokusunu dahi üzerinde taşımayan menhec ve yollar. Sahabe bu konuda çok hassas davranırdı. Zikredeceğimiz örneklerde görüleceği gibi onlar hayatlarında ona sallallahu aleyhi ve sellem mutlak itaat eder, vefatından sonra da onun sünnetine göre yaşarlardı. Herhangi bir olay olduğunda insanları toplar, bu konuda Allah Resulünden bir bilgiye sahip olan var mıdır diye araştırma yaparlardı. Bu anlamda Allah Resulüne itaatin önündeki engellerin başında taasup gelir. İslam tarihindeki güzide şahsiyetlerin Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem önüne geçirilerek onlarca farklı yoldan gelen apaçık sünnet terk edilir. Allah Resulü'nün emir ve yasakları mezhebi görüşlere uymadığından mezepten değil sünnetten sarfına nazar edilir. Bir Müslümanın fıkhi bir konuda müçtehit imamlara tabi olması, onların istinbatlarını önemsememesi gayet normaldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendi döneminde alim sahabeleri beldelere yollar, insanlar dinlerini onlardan öğrenir, onların içtihatlarına göre Rablerine kulluk ederlerdi. Şayet bu durum dinen sakıncalı olmuş olsa Allah Resulü'nün buna engel olması gerekirdi. Böyle bir engelleme bilinmediği gibi bu işin başlatıcısı da bizzat Allah Resulüdür. Daha sonra bu uygulama belli insanların fıkıh alanında yüz etmesi, onların tercihlerinin derlenip bir sistem içinde ele alınmasıyla fıkıh mezhepleri olarak karşımıza çıktı. Buraya kadar İslam nezdinde hiçbir sorun yoktu. Asıl problem bundan sonra başlamıştır. Mezhepler Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem önüne geçirildi. Sıhhatinde ve kendiyle amel edildiğine ittifak edilen bir nas dahi mezhep imamın bunu bilmiyor muydu? Gevezeliğine kurban edildi. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dahi soru sorulduğunda bilmiyorum, vahyin gelmesini bekleyelim dediğine inanan, sahabenin büyüklerinden birçoğunun birçok hadisi bilmediğini, ancak başka sahabelerin bildirmesiyle öğrendiğine inanan bir zihnin, mezhep imamı bilmiyor muydu iddiasına inanması şaşılacak şeydir. Bu bakış açısına göre ittiba ettiği imam Allah Resulü'nden de bu ümmetin en alimi olan Asap'tan da daha bilgili olmuş oluyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Buna en güzel örneklerden biri İbn İsak'ın Siyer'inde Kef Suresi'nin nüzul sebebi için zikrettiği kıssadır. Müşrikler Yahudilerin yönlendirmesiyle Allah Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem bazı sorular sordular. Bunlardan biri de kef asabının durumuydu. Allah Resulü onlara cevap vermedi, gidin yarın size cevap vereceğim dedi. Bunun üzerine vahiy kesildi. Allah Resulü Allah izin verirse demediği için Allah subhanallahu ve Teala ona bunun yanlış olduğunu öğretmek istedi. Uzun bir süre sonra kef suresi ve vahyin gecikmesine neden olan durumu izah eden şu ayetlerindi. Hiçbir şey için bunu yarın yapacağım deme, ancak Allah dilerse yapacağım de. Unuttuğum zaman Allah'ı an ve umarım Rabbim beni doğruya daha yakın olana eriştirir de. Kehf suresi 23 ve 24. ayetler Bu kıssada dikkat etmemiz gereken şey Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem dahi dine dair bazı konularda bilgi sahibi olmamasıdır. Alkame Rahimehullah, Abdullah İbni Mesud'dan radıyallahu anh naklediyor. Allah Resulü namaz kıldırdı, namazda yanıldı. Namaz bitiminde sahabe, ey Allah'ın Resulü, namazda yeni bir hüküm mü değişti diye sordu, hayır, ne oldu ki diye sordu, namazda şöyle şöyle yaptın denilince ayaklarını topladı, kıbleye yöneldi, sehiv secdesi yaptı ve selam verdi. Sonra yönünü insanlara çevirdi ve onlara şöyle dedi, Çayet namazlı bir değişiklik olsa size bildirirdim. Lakin ben de sizin gibi bir insanım. Sizden birinin unuttuğu gibi unuturum. Unuttuğumda bana hatırlatınız. Bir insan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dahi namaz gibi günde beş defa tekrar eden bir amelde yanılıp unutabileceğine inanıyor, lakin mezhep imamının bir şeyi bilmeyeceğini, bildiğini unutabileceğine inanmıyorsa, onun dinden önce akıldan zoru olmalıdır. Ebu Bekir'e yaşlı bir kadın geldi. Mirastan payını sordu. Ebu Bekir, ''Sana Allah'ın kitabından bir payı bilmiyorum. Resulullah'ın sünnetinin sana bir şey taksim ettiğini de bilmiyorum. İnsanlara soruncaya dek bekle.'' dedi. Ebu Bekir bu konuyu asaba arz etti. Muhrebin Şube, ''Ben Allah Resulü'nün nineye altıda bir pay verdiğini gördüm.'' dedi. Ebu Bekir, ''Buna başka şahitlik edecek kimse var mı?'' diye sordu. Muhammed bin Mesleme'de aynı olaya şahitlik edince Ebu Bekir ona payını verdi. Bir gün Ebu Musa el-Eş'ari Ömer'in evine geldi. İçeri girmek için üç defa selam verdi. Karşılık alamayınca izin verilmediğini düşünerek geri döndü. Kapıya baktıklarında Ebu Musa ayrılmıştı. Ömer onu gördüğünde neden beklemediğini sordu. Ebu Musa, ''Sizden biri üç defa izin istediğinde kendisine izin verilmezse dönsün.'' hadisini nakletti. Ömer bu hadisi duymadığı için şahit istedi. Kendisine Ebu Said el-Hudri şahitlik edince Ömer, ''Çarşılarda ticaret beni bilgilerden alıkoydu.'' dedi. Hepimiz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem vefatının akabinde yaşanan riddet hadiselerini biliriz. İnsanlardan kimi yalancı peygamberlere tabi olmak... Kimi de dini terk etmek suretiyle açıkça irtidad etmişti. Bir grup daha vardı ki asıl kafaları karıştıran onlar olmuştu. İslam'ı kabul ediyor, yalancı peygamberlere tabi olmuyorlardı. Kur'an'dan bir ayete yapışarak zekat vermeye yanaşmıyorlardı. Onların mallarından sadaka al. Bununla onları günahlardan temizlersin. Onları arıtıp yüceltirsin. Ve onlar için dua et. Çünkü senin doğan onlar için sükunettir, onları yatıştırır. Allah işitendir, bilendir. Tevbe Suresi 103. Ayet Bu ayette zekatı Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem alacağı, insanlara dua edeceği, onları temizleyeceği anlatılıyordu. Allah Resulü vefat ettiğine göre bu özellikler kimsede mevcut değildi. Ebu Bekir radıyallahu anh bunlarla savaşarak bunları da Riddet taifesine dahil etmek istiyordu. Onunla Ömer radıyallahu anh arasında şu diyalog geçmişti. Ömer, sen la ilahe illallah dediği halde insanlarla mı savaşacaksın? Ebu Bekir, namazda zekatın arasını ayranla savaşacağım. Vallahi onlar Allah Resulüne verdikleri bir oğlağı dahi men etseler onlarla savaşacağım. Ömer vallahi anladım ki Allah Subhanahu ve Teala Ebubekir'in kalbini savaşa açmıştır ve bu karar haktır dedi. Bu kısa da ilginç olan Ebubekir de Ömer de radıyallahu anhuma konu hakkında varid olan hadisi hatırlamamıştır. Hadisin orijinal metni Ben insanlar la ilahe illallah deyip namaz kılıncaya ve zekatı verinceye kadar onlarla savaşmakla emrolundum şeklindedir. Bu hadisi şerh ederken Hafız İbni Hacer Rahimehullah şu satırları kaydeder. Bu kıssada delil vardır ki sünnet bazı sahabelerin büyüklerine gizli kalır, sıradan sahabeler o sünneti bilir. Bundan dolayı sünnete muhalif olan görüşlere değer verilmemelidir. Velev kuvvetli olsa da. Ve bu sünnet nasıl falancaya gizli kaldığı denilmemelidir. Örnekler arasından özellikle Ebubekir Bekir ve Ömer'e radıyallahu anhuma dair olanları zikrettim. Bu iki sahabi, Bisset'in ilk döneminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye dek ondan ayrılmamışlardı. Buna rağmen birçok konuda Allah Resulü'nün sünnetinden habersiz olabiliyorlardı. Bu misallere inanan bir zihniyetin şu meseleyi falanca mezhep imamı bilmiyor muydu diyerek üzerinde ittifak edilmiş sünnetlere muhalefet etmeleri, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emrine itaat etmemeleri gerçekten şaşılası bir durumdur. Kendisiyle Allah Resulü'nün önüne set çeken, ona itaat ve onu örnek alma hususunda insanların ayaklarının kaydığı taklitte taassup meselesinde Müçtehit imamlar bundan beridir. Onların her biri hayattayken bu sorundan insanları sakındırmıştır. İmam Ebu Hanife rahimehullah bizim mezhebimizin görüşümüzün delilini bilmeden ona tabi olunması haramdır demiştir. İmam Malik rahimehullah Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kabrine işaret ederek şu kabirde yatanın dışında herkesin görüşü alınıp reddedilebilir der. İmam Şafii Rahimehullah, benim görüşümle Allah Resulü'nün hadisi çakışırsa, benim görüşümü duvarın dibine çalın demiştir. İmam Ahmet Rahimehullah, bizim söylediklerimizi değil, söylediklerimizin delinlerini yazınız demiştir. Bu minvalde sünnet imamlarından yüzlerce nakil yapılabilir. Anlatmak istediğimiz Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emirlerine itaat hususunda onlar ellerinden geleni yaptılar. Sonradan gelenler başta dinin, sonra da bu imamların emir ve nasihatlerine kulak vermeyerek şeytana aleyhlerinde yol verdiler. Sahabe itaatine Örnekler Sahabe Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine doğru yerden bakıyordu. Onlar için sünnet, itaat ve hayat demekti. Onlarda taklit, tasub gibi bir problem de olmayınca ortaya iman ehlini derinden etkileyen güzel manzaralar çıktı. Allah Resulü bir gün mesciddeydi. İnsanlara oturun diye emretti. Mescidin dışında mescide doğru gelmekte olan Abdullah bin Mesud olduğu yere oturdu. Allah Resulü onun bu tutumunu görünce gel ey Abdullah bin Mesud diyerek onu içeri çağırdı. Sahabeler mescitte tartışmaya başladı. Tartışanlar sahabeden Ka'ab bin Malik ve İbni Ebi Hadret. Alacak meselesinden dolayı sesleri yükselmişti öyle ki seslerini evinde bulunan Allah Resulü işitmişti. Perdesini araladı ve seslendi. Ey Ka'ab! Ey Ka'ab! Buyur ey Allah'ın Resulü! Emrine icabet ettim. Eliyle işaret ederek borcun yarısını düşmesini istedi. Ka'ab yaptım ey Allah'ın Resulü dedi. İbni Ebi Hadret'e seslendi. ''Sen de kalk ve öde.'' İbni Ömer yolda giderken bir bedeviye rastladı. Ona selam verdi, onu bineğine aldı ve ona sarığını hediye etti. Bu duruma şahit olan İbni Dinar, ''Onlar bedevidir, çok azına razı olurlar. Bu kadarına gerek yoktu.'' dedi. İbni Ömer, ''O adam benim babamın dostuydu ve ben Allah Resulünü şöyle derken işittim.'' İyiliğin en iyisi evladın babasının dostlarını gözetmesi, onlara iyilikte bulunmasıdır. İnsanlar Ebu Zeri gördüler. Güzel bir elbiseyi ikiye bölmüş, yarısını kölesine giydirmiş, yarısını da kendi giymişti. İnsanlar neden tek elbise olarak kendine almadığını sorunca şöyle cevap vermiştir. Ben köleme kızmış ve annesinden dolayı onu ayıplamıştım. Allah Resulü bunu duyunca sen onu annesiyle mi ayıpladın? Sen öyle bir adamsın ki sende hala cahiliye kalıntıları var. Köleleriniz Allah'ın sizin elinizin altına kıldığı kardeşlerinizdir. Yediklerinizden onlara yedirip, giydiklerinizden giydiriniz. Onlara güçlerini aşan sorumluluklar yüklemeyiniz. Yorucu işlerde onlara yardımcı olunuz, dedi. Allah Resulü Hayber gününde, ''Yarın bu sancağı öyle birine vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever, o da Allah ve Resulünü sever.'' buyurdu. Sahabenin her biri bu şerefe nail olmak için sabahı zor etmişti. Sabah olunca Allah Resulü Ali'yi çağırdı ve ona ''Yürü, Allah sana fetih nasip edinceye dek dönme.'' dedi. Ali biraz yürüdükten sonra bir şey sormak istedi. Olduğu yönde durarak arkasına dönmeden sesini yükseltti. ''Ey Allah'ın Resulü, insanlarla ne üzere savaşayım?'' Allah Resulü'nün ashabı arasında Cüleybib adında bir genç vardı. Resul bir sahabeye, Kızını Cüleybibe ver diyerek talepte bulundu. Adam ailesiyle durumu görüşmek için ayrıldı. Allah Resulü'nün talebini eşine iletince eşi öfkelendi. Cüleybibden başkasını bulamamış mı? Ben kızımı falandan filandan sakınmışken nasıl Cüleybibe vereyim? Babası ailenin duruma razı olmadığını belirtmek için evinden çıkarken kızı uyardı. Allah Resulü'nün talebini geri mi çevireceksiniz? O sizin için Cüleybibe razı olduysa siz de olunuz. O beni zayi etmeyecektir. Bu ve benzeri örnekler olması gereken itaat örnekleridir. Allah Resulü sahabesinin böyle olmasını istiyor ve onları eğitiyordu. Ümmetin hakiki anlamda kurtuluş ve izzetinin Allah'ın subhanallahu ve Teala kendine sallallahu aleyhi ve sellem vaaz ettiği emirlere hakkıyla itaat etmelerinde olduğunu çok iyi biliyordu. Önceki kabinleri helak eden şey onların peygamberlerine muhalefet etmeleri, onların emirlerine karşı gevşek olmalarıydı. Ebu Said bin Mu'ala radıyallahu anh anlatıyor. Ben namaz kılıyordum. O sırada Allah Resulü beni çağırdı. Namazı bitince yanına vardım. Bana seni çağırmama rağmen benim yanıma gelmekten alıkoyan nedir? Allah subhanallahu ve Teala ey iman edenler! ''Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere çağırdığı zaman onlara icabet edin, demiyor mu?'' dedi. Allah Resulü seferde bazen oruç tutar, bazen de tutmazdı. Bu konuda genişlik vardı. Fetih yılında Mekke'ye sefer yaptı, oruçluydu. ''Kuraul gamim'' denen mıntıkaya gelince bir bardak su istedi. İnsanlara göstererek orucunu bozdu. İnsanlar da oruçlarını bozdular. Sonra kendisine bazı insanların hala oruçlu olduğu haber verildi. Onlar asi'dir. Onlar asi'dir diyerek tepkisini belli etti. Genişlik olan bir konuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden kızmıştı? Çünkü o asabının onun emirlerine harfiyen riayet etmesini istiyordu. Burada kızdığı şey seferde oruç tutulmuş olması değil İnsanlara göstererek orucunu bozmasına rağmen bazılarının itaat etmemiş ve onu örnek almamış olmasıydı. Allah Resulü bir iş yapmış ve onun yapılmasına da ruhsat vermişti. Ashabdan bazıları o işi yapmayı uygun görmediler. Bunu duyan Allah Resulü minbere çıktı ve ''Bazılarına ne oluyor da benim yaptığım bir şeyi yapmaktan geri duruyorlar? Vallahi ben sizin Allah'ı en iyi bileniniz ve ondan en çok korkanınız olmayı umuyorum.'' dedi. Evet, bugün Müslümanların da böyle olması şarttır. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emirleri olan sünnete sıkı sıkıya sarılmalıdırlar. Onun sünnetini mütebarit, ahad, örfe uygun olup olmayan, mezhep süzgecinden geçmiş veya geçmemiş, çağın ruhuna uygun olan ve olmayan şeklinde Allah'ın hakkında hiçbir delil indirmediği, insanların zanla ve hevaya uyarak uydurduğu taksimatlarla parçalanmamalıdırlar. Bilmeliyiz ki bu ümmetin istikameti Allah Resulüne itaatleri oranındadır. Allah Subhanahu ve Teala asabın zatında bütün bir ümmete şayet ona itaat ederseniz hidayet bulursunuz. Hakikatini bildirmiştir. Dünya hayatında da ahiret hayatında da şeref, istikamet, izzet ve sıratı müstakim üzere sebat Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem itaattedir. Kotasız, batıl taksimatlara gitmeden, hoşumuza gitse de gitmese de Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şahıs mezhep ve görüşe mahkum etmeden mutlak itaate. Fatıma binti Kays'ı eşi boşamıştı. Ona Muaviye, Ebu Cem ve Usame bin Zeyd talib oldular. Bu durumu Allah Resulü'ne iletti. Ona şu tavsiyede bulundu. Muaviye malı olmayan biridir.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 Eğer yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kâfirleri sevmez. Ali İmran suresi 32. ayet. Allah'a ve Resulüne itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Ali İmran suresi 132. ayet. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar.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 Allah subhanallahu ve teala bizleri ona sallallahu aleyhi ve sellem hakkıyla itaat eden, onu hayatın en görünür yerine koyanlardan eylesin. Bizleri mübarek aya eriştirdiği gibi onun affına ve bereketine mazhar kılsın. Karşılayacağımız bayramı bizden öncekilere zafer ayıkıldığı gibi bizlere de ümmetin aydınlık günlerini göreceğimiz zafer ve izzet ayıkılsın. Bu yazı hit dergisinin 31 sayısında yayınlanmıştır.